Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 117 gün kaldı. Kopenhag başarısızlığının ardından ilk mutlu haber Brezilya'dan geldi. Brezilya Çevre Bakanı Carlos Ming, Kopenhag'dan istenen sonuçlar çıkmasa bile üstüne düşen sorumluluğunu yerine getireceğini açıkladı. Bakan, Brezilya'nın çok güçlü bir iklim değişikliği politikasını izleyeceğini söyledi. Brezilya 2020'ye dek sera gazı salımlarını %39 azaltmış olacak. Ormansızlaştırma nedeniyle Brezilya dünyanın en büyük karbon salımı sorumlularından biri. Latin Amerika'nın en büyük ülkesinin çabaları gelişmekte olan ve gelişmiş diğer ülkelere de örnek olmalı. Kopenhag başarısızlığını bahane olarak göstermek yerine her ülke kendisi için ciddi ve adil sera gazı salım azaltma hedeflerini ortaya koymalı. Bu hedefleri hukuken bağlayıcı bir anlaşma içinde Meksika'ya taşımalı. Aynen Brezilya'dan da gördüğümüz gibi Doğa için Whitley Fon'u Kuzey Doğa Derneği'nin Kuyucuk Gölü'nde yaptığı toplum tabanlı doğa koruma, sulak alan restorasyonu ve kuş gözlem turizmi projesini yılın en iyi projesi seçti. Kuzey Doğa Derneği Mayıs 2008'de Whitley Fon'u altın ödülünü almıştı. Alınan ödülüyle fon Kuzey Doğa Derneği'ne finansal kaynak sağlamış ve Kuyucuk Gölü'nde önemli başarıların kazanılmasını sağlamıştı. Aradan sadece bir buçuk yıl geçtikten sonra yapılan etki anlamında kuyucuk projesi son derece başarılı bulundu. Böylece Whitley Fonu tarafından desteklenen 100'e yakın proje arasında en iyi proje seçildi. Bu kadar büyük ve uluslararası öneme sahip bir başarıya imza atan Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Stanford Üniversitesi Koruma Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağın Şekercioğlu'nu ve ekibini kutluyoruz. İklim değişikliğiyle baş etmek kara ekosistemleri için çok zor olacak gibi görünüyor. Bilimin en önemli ve saygın dergilerinden Nature'ın haberine göre kara ekosistemleri iklim değişikliğiyle baş edebilmek için her yıl yüzlerce metre hareket etmek zorunda kalacaklar. ABD bilim adamları ekosistemlerin daha soğuk bölgelere doğru yılda ortalama 420 metre kaymaları gerektiğini açıkladı. Türler ancak bu kadar değişim sayesinde rahatça yaşamaya devam edebilirler. Dağlarda yaşayan türler biraz aşağı inerek de sıcaklıktan uzaklaşabilirler. Onlar en şanslı ekosistemin parçası. Mangrov ve suda alan gibi yerlere ait ekosistemler ise hayatta kalabilmek için çok uzağa gitmek zorundalar. Evrim bazı türlerin hayatta kalmasını sağlayabilir. Yani bazı türler sıcaklığa uyum sağlayabilirler. Ancak diğerleri bu hızda evrimleşemedikleri için yok olmaya mahkum. Ancak bilim bize önümüzdeki yüzyıl içinde dünyanın yalnızca %10'unun sahip olduğu iklim koşullarını sürdüreceğini söylüyor. Yani %90'ı değişecek. Tüm ekosistemleri etkileyecek bu felaketten kurtulmak için liderlerin sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmaları gerekiyor. Ancak bu gidişle Birleşmiş Milletler artışın en iyi ihtimalle 2.8 dereceyi bulacağını söylüyor. Harekete geçmek için hala neyi bekliyoruz? Bu felakete izin veremeyiz. WWF'in 48.000'e yakın türü inceleyerek yaptığı araştırmanın sonuçları da aynı şeyleri söylüyor. WWF inceledikleri türlerin 17.291 tanesinin soyunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Tam 17.291 türün soyu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 1996'da bu sayının 10.000 civarında olması artışın hızı bakımından da çok endişe verici. En büyük risk altındaki tür kaplan. Tüm dünyada yalnızca 4 bin vahşi kaplan kaldı. Orangutan da ormansızlaştırma gibi yanlış politikalar nedeniyle 10 yıl içinde nüfusunun %90'ını kaybetti. Kutup ayısı, penguen, gorila ve bazı kelebekler de en kırılgan 100 tür içerisinde. Eğer ekosistemler için ufak bir umut varsa bu da türlerin hızla koruma altına alınması ve ormansızlaştırmanın da derhal durdurulması ile sağlanabilir. Bir haberde nükleerle ilgili. Güney Koreli enerji şirketi KEPCO, Birleşik Arap Emirliklerindeki nükleer ihalenin kazananı oldu. Yani KEPCO, Birleşik Arap Emirliklerinde tam 40 milyar dolara mal olacak. Sadece 3200 megawatt gücünde iki adet EPR tipi nükleer santral inşa edecek. EPR'ların da karşı karşıya olduğu problemlere ilişkin dünya kadar rapor var. Yapılacak santralin de ...sadece 60 yıl çalışması planlanıyor. Gezegenin geleceği... ...tekrar ediyorum. Yani KEPCO... ...Birleşik Arap Emirliklerinde... ...tam 40 milyar dolara mal olan... ...ve sadece 3200 megawatt... ...gücünde 2 adet EPR tipi... ...nükleer santral inşa edecek. Yapılacak santralin sadece 60 yıl... ...çalışması planlanıyor. Gezegenin geleceği... ...için bu haber yeterince kötüyken... ...ve Birleşik Arap Emirliklerinde... ...dışa bağımlı ve yenilebilir enerjisini... ...kullanamaz hale getirirken... ...40 milyar dolarını burada çarçur ederken... Türkiye içinde gizli bir nükleer santral ajandası olduğu da bu arada ortaya çıktı. Kepco, AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de bir sonraki nükleer ihaleye girebileceklerini söyledi. Ardından Güney Kore'nin en büyük haber ajanslarından olan Yonhap, Kepco'nun Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında 4 adet nükleer santral inşa etmek için hazırlandığını açıkladı. Perde arkasında pazarlıklar ve bize karanlık bir gelecek hazırlanırken ne duruyorsunuz? Siz de www.ilovenuclear.org adresinde buna dur deyin. Bir radyoaktivist olun ve bütün arkadaşlarınızı bu harekete davet edin. Karadeniz'de dört yeni nükleer santralin inşa edilmesine izin vermeyin. Evet, Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne sadece 117 gün kaldı. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes